Yaşayan Filistin Senaryo ve Yönetim İbrahim Sadri Şiirler Cahit Zarifoğlu, Yusuf Muhammed Aktürk Ey Kudüs Allah'ın seçtiği toprak ve onun kullarının vatanı. Senin duvarlarından dünya dünya oldu. Ey Kudüs sana doğru inen ki bütün hastalıkları iyileştiriyor. Çünkü geldiği yer cennetin bahçeleri. Görüyorsun değil mi evlat Yıldızların hepsi gizlenmiş gökyüzünde Gecenin karanlığı içinde sadece sessiz bir hilal Sadece Evet dedeciğim hilali görüyorum gökyüzünde Kampımızın üstünde asılı duruyor Gel benimle evlat Biraz yürüyelim seninle Ama dedeciğim kamptan çıkamayız ki Tel örgüler sonra askerler Ammar gel Gece bizi gizleyecek ...şimdi tekrar bak gökyüzüne evlat. Bakıyorum dedeciğim. ...bu tepe onu bize daha da yaklaştırdı. Ammar... ...işte o hilal... ...gecenin koyu karanlığında... ...sadece o hilal. Onun... ...açlıkla, sefaletle, susuzlukla... ...zulüm ve ölümle... ...boğuştuğumuz kampımızın üzerinde... ...asılı duruyor gibi görünmesi seni aldatmaz. Gecenin karanlığında parlayan o hilal... Allah'ın şereflendirdiği şehrin göğünü süslüyor, Kudüs vatanımızı süslüyor ve biz Filistinliler ondan uzaktayız evlat. Oraya, şehrimize, vatanımıza bir daha hiç dönemeyecek miyiz dedeciğim? O nasıl söz evlat, o bizi bekliyor onlar, her gün biraz daha yaklaşıyoruz ona, her gün biraz daha. Ama nasıl olur dedeciğim, her geçen gün daha çok öldürüyorlar, vuruyorlar bizi. ...bizim kuşağın ölmesi gerekiyor evlat. Böylelikle... ...ardımızdan gelen her kuşak... ...Filistin'in uğrunda... ...ölünmeye değer bir dava olduğunu öğrensin. Filistin... ...biz ne kadar ölürsek... ...o o kadar yaşayacak evlat. 1948... Filistin topraklarında Deir Yasin köyü. İki saat içinde 245 ölü. Modern silahlarla donatılmış İsrailli genç kız ve delikanlıların... ...bad edilmiş toprakları adına işledikleri katliamlar zincirinden bir halka. Katliamdan hemen sonra köye varan İsviçreli Kızıl Haç temsilcisi... ...Jacques de Rainier gördüklerini şöyle anlatıyordu. Tabancalar, makinelliler, el bombaları ve hatta koca kasaturalarla tepeden tırnağa silahlı gencecik İsrailli kızlar ve oğlanlar dört bir yana koşturup duruyorlardı. Gözleri caniler gibi deli deli bakan genç ve güzel bir kız hala üzerinden kan damlayan ve bir savaş ganimeti gibi dolaştırdığı kasaturasını gösterdi bana. Görevini büyük bir itinayla gerçekleştiren İsrail'in temizlik grubuydu bu. Yayları fırlamış eşyaların, yorganların ve her türden kırık döküğün arasında çoktan soğumuş ölüler buldum. Burada önce makineli, ardından el bombasıyla temizlik yapılmış, bıçaklarla da temizlik bitirilmiş. Herhangi biri bile bunu kolayca anlayabilirdi. Dışarı çıkarken soluğu andıran hafif bir gürültü işittim. Her yana aradım, her ölüyü çektim ve sonunda hala sıcak olan minik bir ayak buldum. On yaşlarında bir kız çocuğuydu. ...kucaklayıp itinayla kaldırdım. El bombası çocuğu ağır yaralamıştı. Ama hala yaşıyordu. Hayatta kalmış iki kişi daha bulabildi. Biri atılan el bombasıyla kolu parçalanan... ...ve çalı çırpı demetlerinin ardına sığınmış birine, ...öteki de yine bir kadındı. Görebildiğim ölüler arasında... ...gebeliğinin sekizinci ayında olması gereken bir kadın da vardı. Karnından yaralıydı. Elbisesindeki barut yanıkları çok yakından ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya koyuyordu. İki saat içinde idealist İsrail'li gençler tarafından 245 Filistinli'nin katledildiği Deir Yasin katliamının hemen ertesinde Yahudi kuvvetleri komutanı David Şakliel köyün temizlenmesi emrini verdi. Ve emir gereği köy temizlendi. Kurbanlar taş ocağına taşınıp üst üste yığılıp yakılarak 1948 bağrında Deir Yasin'de çoğunluğu kadın ve çocuk 248 yakılmış insan cesedi. Faili Yahudi. Yahudi, İbrahim peygamber ve sonrakiler aracılığıyla vaatlere boğulan, Yakup peygamber döneminde bolluğa uğratılan, ortaya çıkan bir kıtlığın hemen ardından Yusuf peygamber eliyle güçlü bir konuma getirilmiş olan, gücünü getirip de ezilmeye başlamasının ardından Musa peygamberin önderliğiyle kurtuluşa erdirilen, Yuhşah peygamberin kılıcının gölgesinde yurt edilen, Davut peygamberle devlete kavuşan ve bu devletini Süleyman peygamber eliyle gücüyle yarışılmaz bir çizgiye oturtar. Rabbin bunca nimetlerine, çizgiden her kayışlarında verdiği felaketlere ve hemen ardından kurtarıcılar ve doğru yola çağırıcılar göndermesine karşın bir türlü yola gelmeyen Yahudi. Bu yüzden de hep küçültülmüş hep ezilmiş, hep aşağılanmış olarak kalan ve nice peygambere kulak tıkayan, onların kurtuluşa çağıran sesini duymadıkça durumu daha da aşağılaşan ve tüm bunlardan ders almayan Yahudi. Tersine suçu kendi yerine peygamberlerde aramaya kalkışan, onlarla savaşan ve peygamberlerini öldüren ve böylece yuları iyiden iyiye boynuna dolanıp kendi başına bırakılan. Tevrat'ı eliyle değiştiren, ahamlarını Rabler edinen, dünyalık çıkarları ve yaşamına aldanmış, kendini kaptırmış olarak şeytana uyan, şeytanın ordusu durumuna gelen Yahudi ve onların oluşturduğu çeteler. Peygamber katletmeye alışmış bu çetelerin masum çocukları, kadınları ve topyekün Filistin insanlarını katletmelerini yadırgamamak gerekir. 1975'in 13 Nisan'ı. Güneşli bir pazar günü. Filistin ve Lübnanlı sivil yolcuları Beyrut'un doğu kesimindeki Tel El Zaatar mülteci kampına götüren otobüsün pusuya düşürüldüğü bir pazar günü. Silahsız yolculara açılan ateş sonucu 30 ölü 25 yaralı. İsrail'in... Kendince kutsal katliamlar zincirinde yeni bir halka ve bu halkanın hemen ardından Tel el-Zatar Filistin mülteci kampı kuşatması. 52 gün süren muhasara. Güneşin doğuşundan batışına dek süren aralıksız top ateşi. 20 bin Filistinli mültecinin yaşam mücadelesi verdiği kampa 52 gün içinde yağdırılan toplam 55 bin mermi. Yiyecek ve su sevkiyatının engellendiği insanlık dışı 52 gün. Susuzluktan ölen sayısız çocuk. Bir bardak suyun bir bardak kanla eşdeğerde olduğu tel el zatar. Ve nihayet 52 gün sonra beyaz bayraklarla kamptan dışarı çıkmaya başlayan mültecilere açılan yaylım ateşi. Ellerindeki beyaz bayraklarla toprağa devrilen kanlarıyla Gas edilmiş topraklarını sulayan yüzlerce Filistinli şehit. Toplam kurban sayısı 3000'in üzerinde. 1975'in bahar günlerinde, çiçeklerin tomurcuklanmaya yüz tuttuğu günlerde açmadan solu veren Filistinli çocuklar. Adı Tel El Zatar Katliyama. ...gasp edilen toprakları ve elinden alınmış kimliği için... ...yıllardır mücadele veren sürgün bir halkın öyküsünde bir durak... ...Tel el zaatar. Şairinden doktoruna, öğretmeninden köylüsüne dek... ...Filistin insanının acısı, onuru, özlemleri, düşleriyle süslenen bir öykü. Filistin halkı her ne pahasına olursa olsun sürdürdüğü kavgasıyla... ...yaşadığımız dünyanın mücadele simgesi haline geldi. Dünyanın devletsiz ve topraksız bu insanları... İnsanlığa, kendilerini zorla mülteci yapan çağdaş dünya düzeyinin gerçek niteliğini gösteriyorlar. Kuşaktan kuşağa yükselen bir Filistin bilinci. Bir Filistin bilinci. Bütün acılara, yenilgilere, katliamlara rağmen. 16 Eylül 1982 Perşembesi. İsrail ordusunun izniyle, falancist minisler, terörist takibi gibi sözde bir güvenlik gerekçesiyle, evvelce giriş çıkış noktaları kapatılmış Sabra ve Şatilla kamplarına giriyorlar. Önlerine çıkan herkesi öldürmeye başlıyorlar. 16 Eylül Perşembe günü, insan kırımı sabahtan başlıyor ve cuma akşamına dek aralıksız sürüyor. İlk saatlerde ölü sayısı yüzlerce. Sokaklarda hareket eden her şeye ateş açılıyor, acımasızca. Evlerin kapıları tek tek kırılarak, akşam yemeklerini yiyen aileler, son fertlerine dek öldürülüyor. Üzerlerindeki pijamalarıyla öldürülüp, kanlı bezlere sarmalanmış üç ya da dört yaşındaki çocuk cesetleriyle doluyor Sabra ve Şafilla. Ve kurbanlar öldürülmeden önce genellikle kafaları duvarlara vura vura parçalanıyor. Kadınlar ve kızlara balta darbeleri inmeden önce tecavüz ediliyor kimi kezde zavallı kurban gördüklerini ve yaşadıklarını sonradan anlatabilsin diye ailenin bir ferdi sağ bırakılıp kalan fertler sağ bırakılanın gözleri önünde öldürülüyor. 82 Eylül'ünde Sabra ve Şatilla'da katliam zincirine eklenen yeni bir halka. Önce yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde kaybettik. Kendimizle kaybettik. Filistin'de, Yemen'de ve daha nice illerde kuşlar, Peygamber kuşları çoktan uçup gittiler, Ürkerek vahalarda kukulmuş sefahat sofralarından. Beyrut önce içimizde vuruldu, biz vurduk. Nice kentleri gibi tevhidin, nice kalaları gibi, Beyrut'u savunanların adları Müslümandı bilinmeli soyadlarıyla kavimlere ayrılan ve daha nelere? A canım sen Kudüs'ü, Beyrut'u, Mescidi Aksa'yı, Mescidi Haram'ı içinde yeşertmedikçe Kefser sularıyla yıkanmış dimdik durmadıkça ateşe karşı. Ateşe karşı ve ateş ashabına karşı yaman uçar Yahudi uçakları. Çölün şehirleri işvet alemlerinde maliktirler izafeten. Gündüzleri karanlıktır, geceleri karanlıktır. A canım Orta Doğu vatandır izlerinden ötürü salihlerin. Orta Doğu elimin içidir, evimin içi, hangi yönlerdedir yönümüz hala, hangi dilleri konuşuruz hala, aha buramızdır vurulan, parçalanan, bombalarla, fesatla, aha buramız. İslam kaynaklarında geçen adıyla Arz-ı Kenan. Batılı kaynaklarda Arz-ı Mukaddes olarak geçen topraklar ve bu topraklarda yaşayan Yahudiler. Bu topraklarda fesat çıkaran, peygamber katleden, kovulan, tekrar dönen, tekrar kovulan, tekrar dönen Yahudiler. İşte İsa'dan önce 585. Babil Kralı Nabukadnezar. Yehuda devletini ortadan kaldırıp tüm Yahudileri sürüyor bu topraklardan. 50 yıl sonra İsa'dan önce 539. Pers kralı Sirus, Filistin topraklarını ele geçirince Yahudilerin dönmesine izin veriyor. İsa'dan önce 332. Büyük İskender'in fetihleri. Yahudiler tekrar dünyanın çeşitli bölgelerine dağılıyorlar. Aradan yüzyıl geçmeden Roma işgali ve ardından Yahudilerin tekrar sürülmesi Filistin topraklarından. Ve 637 yılı. Hazreti Ömer'in hilafet yıllarında Amr bin As komutasındaki İslam ordusunun Filistin fethi. Bu tarihte bölgede yaşayan Yahudi sayısı nüfusun sadece yüzde beşini oluşturuyor. 1099'da Haçlı Seferleri sırasında... Kudüs'ün işgali ve Haçlı Krallığı'nın kurulması. Kısa bir süre sonra da Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusunun Kudüs'ü tekrar geri alması. 1516 Filistin toprakları 400 yıl sürecek Osmanlı egemenliğine giriyor. Ve bu egemenlik altında alttan alta çalışmaya, işlenmeye başlayan bir Yahudi yeraltı faaliyeti. Bu faaliyet... ...1840'lara kadar sürüyor Birçok ülkede çeşitli Yahudi örgütleri kuruluyor. Faaliyete geçiyor. 1897'de Theodor Herzl'in Basel'de topladığı... Birinci Dünya Siyonist Kongresi. Siyon bayrağı işte bu kongrede açılıyor. Aynı adam Theodor Herzl, Siyon Kongresi'nden bir yıl önce... ...Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit'le görüşüp... O zaman için Osmanlı Devleti'ne çok cazip gelecek şartlar öne sürüp Filistin'de bir avuç toprak istiyor. Sadece bir avuç toprak. Daha neler yapmayı, bize ne gibi yardımlarda bulunmayı düşünüyor soydaşlarınız? Bütün düğunu umumiye borcunu sildirmiyor efendimiz. Onu ben kendi öz gelirimden sildim. Geriye çok az şey kaldı. Ya, öyleyse efendimiz bir o kadar da devlete hediye. Devletten ne anlıyorsunuz? Sahte şahanelerinizi efendimiz. Devlet benim diyen... ...Fransa Kralı'na mı benzetiyorsunuz beni? Oo, estağfurullah Efendimiz. Ben milletin bütün yükünü omuzlarında taşıyan... ...onun en altındaki ferdim. Devletse Müslümanların devleti. Pek güzel buyruluyor Efendimiz. Biz de Müslümanların devletine hayırlı olmak istiyoruz. Osmanlı Yahudilerinin bu devlete... 300 yüz kadar yıllık sadakatları Efendimizin malumudur. Evet, malum.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 ...para ve ticaret işlerinin de Yahudilerin eline geçmesine göz yumdu. Evet, evet efendim. Şimdi ben de aynı şeyleri mi yapmalıyım? Benden bunu mu istiyorsunuz? Hayır efendim, hayır. İçinde bulunduğumuz zaman ve mekan ancak Türklere yakışır. Bu tür ihsanlara müsait değildir. Bizim istediğimiz e, Filistin'de büyük bir çiftlik kadar küçük bir toprak parçası... Şahane lütfunuz sayesinde Filistin'de küçük bir Yahudi yurdu kurmak... ...orada haşmetli iradeniz altında ve huzur içinde yaşamak... ...devletinizin beka ve saadetine duacı ve yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için de büyük Avrupa sermayelerinin temsilcisi olan Yahudi kullarınız... ...Hazine Ahsan arz ettiğimiz gibi milyonlarca İngiliz altınlığını saymaya hazırdırlar. Bunu niçin istiyorsunuz? Siz...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 Her memleketteki iç imparatorluğunuzdan sonra... ...üstelik Filistin'de, eski vatanınızda... ...İslam dünyasının en hassas geçit noktasında... ...bir de dış imparatorluk kurmaya doğru... yedi kaçmak istiyorsunuz. Of, fakat efendimiz... E, Soydaşlarınıza diyiniz ki... ...34. Padişah 2. Abdülhamit, ...Tunus'tan Van Gölü'ne... ...ve Balkanlardan Yemen'e kadar uzanan imparatorluğuna... Bir o kadar ilave edilse bile Yahudilere Filistin'de veya vatanın herhangi bir köşesinde kurabiye miktarı toprak vermez. Konuşmamız burada bitiyor. 1897'de ilki gerçekleştirilen Dünya Siyonist Kongresi 1898 ve 1899'da da tekrarlanıyor. Osmanlı'nın giderek zayıflamasından güç alan Yahudiler aynı yıllarda Filistin'de yeraltı çalışmalarına başlıyorlar. Bir yandan arazi çalışmaları, bir yandan da casusluk örgütleri derken İngiltere ile müttefik olmayı başarıyorlar. Ve yıl 1920. Yahudiler, Hagana isimli terör örgütlerini kuruyorlar. Amaç, terör ve şiddet yoluyla Filistinli mazlumları katletmek ve sindirmek. 1920-1930 yılları arasında, yoksul Arap köylülerinin toprakları, ...yok pahasına ve şantajla ellerinden alınıyor. Niçin bu topraklar, niçin Filistin sorusuna... ...Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Dr. Nahum Goldman... ...bakın nasıl bir açıklama getiriyor. Yahudiler bir Yahudi ana yurdunun kurulması için... ...Uganda'yı, Madagaskar'ı ya da başka yerleri elde edebilirlerdi. Ama kesin olarak Filistin'den başka bir yer istemediler... Filistin'in dini öneminden veya ölü deniz sularından buharlaşma yoluyla beş trilyon değerinde metaloid ve toz halinde metal elde edileceğinden ya da Filistin toprak altının, Amerika kıtasının tüm rezervlerinin toplamından yirmi misli fazla petrol ihtiva ettiğinden ötürü değil, Filistin'in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kavşak noktası olmasından, Filistin'in dünyada siyasi hakimiyetin, Gerçek merkezi olmasından, dünya hakimiyeti için, stratejik bir askeri merkez olmasından dolayı Filistin toprakları dediler. 1920-39 arasında Filistinliler İngiliz ve Yahudilere karşı beş büyük ayaklanma gerçekleştirirler. Bu ayaklanmaların bilançosu ise 500 bine aşkın Filistinli ölü ve 100 bin aşkın mahkumiyettir. 1935'te Yahudiler Haganadan sonra ikinci Yahudi çetesi olan Stern'i kurdular. Çetenin tek amacı vardır. Filistinlilerin topyekun yok edilmesi. Ve bu amaç uğrunda ardı arkası kesilmeyen eylemler katliamlar. Ve ikinci dünya savaşı. Nazi Almanyası'ndaki Hitler'in zulmünden kaçan Yahudiler çareyi korkunç lobilerde ele geçirdikleri Birleşmiş Milletler oylamasına kadar götürürler. 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını oylar. Amerika Birleşik Devletleri Kabul Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Kabul İsveç Kabul Yemen Red Lüksemburg Kabul Meksika Çekimser. Kanada Oylama sonucu 31 olumlu, 13 ret ve 9 çekimser oy çıkar. Artık dünya platformunda Yahudi İsrail Devleti, katliamlar, baskınlar, zulüm ve şiddet üzerine kurulan İsrail Devleti yasallaşmış olur. Bu yasallık Yahudi katliamına daha bir ivme kazandırır diğer Arap ülkeleriyle yapılan savaşlar ve her seferinde İsrail'in sınırlarını genişletmesi, sınırları içine aldığı topraklardaki Filistin halkına uyguladığı soykırım, sürgün ve katliamlar ve mülteci kampları. Ve Filistin ve yalnız kalan ve kaderine terk edilen ve her gün biraz daha baskıya, biraz daha zulme maruz Filistin. Ve direnme. yurtsuz, topraksız, vatansız ve bayraksız olarak başlayan bir direnme. Filistinlilerin ilk örgütlenme çabaları 1948'de görülür. Bu yıllarda El Cihad El Mukaddes ve Dönüş Kahramanları adında iki örgüt kurulur. Daha sonra 50'lerde feda inatlı savaşçı grupları ortaya çıkmaya başlar. Ve nihayet 1959'da El Fetih örgütü kurulur. 1964'te toplanan Filistin Ulusal Kongresi ise Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasına karar verir. 1965'te Filistin direnişi ilk müfrezesini oluşturur ve İsrail topraklarında ilk kurşununu atar. 1968'de El Fetih FKÖ'ye katılır. 1969'da başından beri hareketin içinde bulunan Yaser Arafat FKÖ Lögrüktna Kurulu Başkanlığına getirilir. 1974'te toplanan bir zirvede FKÖ Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanınır ve hareketin başına Yaser Arafat getirilir. Bütün bu gelişmeler olurken Arap ülkeleri FKÖ'yü destekler gibi görünmüşse de her zaman kendi çıkarlarını üstünde durmuşlardır. Örneğin 1977'de kendi varlığı için Filistinlileri tehlike olarak gören İngiliz uşağı Kral Hüseyin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle büyük bir imha planına girişerek binlerce masum ve savunmasız Filistinli'nin kanına girer. Yalnız Kral Hüseyin, yalnız Ürdün değildir Filistin arkadan vuran. İsrail'in resmi ve gayri resmi hamisi, Amerika Başkanı Carter ve Begin'le Kolkola kahkahalar içinde fotoğraflar çektiren, Kent David'te anlaşmalar imzalayan Sedat. Bir İslam buri yıkılan Sedat. Diğer yanda Esad. Sözde hafız, gerçekte zalim Suriye Devlet Başkanı Esad. Trablusyan'da güçlenen Müslümanlara saldıran Esad. İsrail'den, Amerika'dan evvel davranıp Müslümanları, Filistinlileri katleden eser. Trablus Şam baskını, Trablus Şam katliamının sorumlusu eser. Ve Filistin. Arap kardeşlerinden tokatları yedikçe çaresiz kalan ve çözümü Rusya ile işbirliğinde arayan FK'ı. Uzun bir zaman geçecektir Filistin'in yalnız olduğunu, yalnız kaldığını anlaması için. Çünkü Rusya 1971'de 10 bin Yahudinin İsrail'e göç etmesine ses çıkarmaz. Aynı Rusya 6 gün savaşında Arapların savaş stratejilerini İsrail'e aktarmasıyla gerçek yüzünü ortaya koyar. Bir yanda İsrail zulmü, bir yanda onun işbirlikçileri ve ikisinin ortasında... Misyonunun asli onurunun değerine çok geç de olsa varmış bir direnen Filistin. Silahsız, ordusuz, vatansız, bayraksız ve topraksız olarak. Beginleri, Moşe Dayanları, Ariel Sharonları, Şimon Peresleri ile yaşadığımız çağın en kanlı ve en vahşi kıyım önleyini veren İsrail ve direnen Filistin. İşte 1982 Haziran'ında su götürmez askeri üstünlüklerine rağmen Batı Beyrut'u savunan Filistinliler karşısında çakılıp kalan ve öfkelerini binlerce ton bomba şeklinde Batı Beyrut'ta yaşayan sivil Filistin halkının üzerine yağdıran İsrail kuvvetleri. Zamanın Başbakanı Menahem Begin'e Filistinlilerin işini bir haftada bitireceğini söyleyen Savunma Bakanı Ariel Sharon, Tonlarca bombasına rağmen iki aydan önce girememiştir Beyrut'a. Aynı günlerde Fallaci isimli bir İtalyan gazetecinin Beyrut'a girmediğinize ve hepsini öldürmediğinize pişman mısınız? Bir şeylerden alıkonduğunuz duygusu içinde tatminsiz değil misiniz? Sorusuna verdiği cevap bakın nasıl arıyor Şaron'u. Dinleyin. başında Beyrut'a gittimi ve durumu incelediğimi inkar etmiyor. Bunu her zaman yaparım. Bana inanmanızı isterim. Ben bu kente girmeyi hiç istemezdim. Ancak ne var ki girmemiz kaçınılmaz olsaydı yine bana inanın ki beni bundan dünyada kimse alıkoyamazdı. Demokrasi filan dinlemezdi. Ve gazeteci Fallaci birdenbire Batı Beyrut'ta çekilmiş ve parçalanmış çocuk cesetlerinin oluşturduğu vücut yığınlarını gösteren fotoğraflarını çıkarır Argel Şaron'un önüne. Şaron'un önüne bir direnişin, bir bilincin, yurtsuz ve topraksız bir başkaldırının fotoğraflarını koyar gazeteci. İşgal edilmiş bir Kudüs'ün, bir Kudüs'ünün fotoğraflarını. Tereşjenel <Gülüyor> İşgal altındaki topraklarda ilk büyük ayaklanma, Beirut'un kuşatıldığı günlerde başlar ve giderek dalga dalga yayılır. 1987 aralığında İsrail birlikleri Gazze girişinde sivil Filistinlilere taşıyan iki araca ateş açar. Bu bardakta son sondanlar. Bugüne değin reysel ve küçük çaplı olaylar şeklinde görülen baş kaldırılar topyekün bir ayaklanmaya dönüşmektedir artık. Ve İsrail ve İslam'dan aldıkları güçle ölüme yürüyen gencecik insanların ayaklanmasına tanık olan İsrail vahşetini daha da arttırır. Yalnız mülteci kampları değildir hedefi. Mescid-i Aksa'dır. 88'in Ocak ayı içinde İsrail birlikleri namaz vakti sırasında Mescid-i Aksa'yı basar ve içeriye kurşun yağdırır. Çocuklar da vardır mescitte. Namaz kılan çocuklar. Beyrut kuşakması sırasında birdenbire ortaya çıkan çocuklar. Amerikan-İsrail yapısı mükemmel silahlara sapanlar ve taşlarla karşı koyan çocuklar. Filistin bilincinin yeni birer filizi olarak bahara uyanan çocuklar. Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları, yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini, Ağızları, küçücük dilleri yanmış, Bütün Beyrut sapsarı kalmış, Sanki ağlamak imkansız, Başları, paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğramış analarını, Binlerce çocuk topların, betonların altında... Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında... ...Müslümanlarsa uzakta, sanki başka gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşımda. Gözüm baksın sadece ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri... ...kemikten yolunmuş etleri... Kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, Bir seyirci gibi görsün, dursun, bir kadın gibi ağlasın. Meyrut yengeç kıskacında, çoğu Müslüman kafir yanında, Yaslanmış yastıklara sonunu beklerler film. Sen Filistin hokkaları doldur kanla, Şairler eğer ahın varken uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, Her biri kanlı bir ateş, bir korku, bir azar, bir şamar olsun. Filistin sen işine bak kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın. Harz et, körsün, olabilir, el ele tut, taş al ve at, kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın, bir yumruk harbinden nasıl kaçtın, en arka safta bile kalmadın, cengi attın, dünyaya daldın, tezeye konan sinekler gibi. Dünya üstten yanlardan daralıyor, ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi. Bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et o gün henüz mahşer olmasın. gencecik insanların mücadelesi Orta Doğu'nun karanlık kaderini yeniden değiştirmeye aday görünüyor. Artık yeni bir tarihin yazılmaya başladığı günleri yaşıyor Filistin. Binlerce Filistinli gencin yüreklerini İslam'ın kutsal ateşi ve şehadetin özlemiyle ısıtmayı öğrenen gencecik insanların destansı yürüyüşüne tanık oluyor Selahattin Eyyubi'nin Amr bin As'ın ayak bastığı kutsal topraklar. Ve her gün Biraz daha kanla yazılan bu destana, İsrail'in kamplardaki gençlere ve çocuklara kurşun yağdırmasına tanık oluyor bu topraklar. İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, bir gazeteciyle yaptığı söyleşide, bakın bu ve benzeri konularda neler diyor. Kamplarda ayaklanan gençlere karşı güvenlik kuvvetlerinin uyguladığı şiddet politikasını onaylıyor musunuz? Güvenlik kuvvetlerine can kaybına yol açmamaları için çok sert emirler verildiğini biliyorum. Can kayıpları bizi de üzdü. Ama Paris'te bile polis göstericileri dağıtırken 2-3 öğrenci öldü. Bu olduk memnun muyuz sanıyorsunuz? Hayır, keşke olmasaydı diyoruz. Keşke bizim çocuklar bunu yapmasaydı. Ama Filistinli göstericiler silah taşımıyor biliyorsunuz. Ellerinde sadece sopalar ve taşlar var. Ama askerlerinizin silah kullanması yüzünden ilk günlerde sizin rakamlarınıza göre 38 kişi öldü. E, silah taşımayan bu insanların gösterisini bastırmak için silah kullanmak haklı gösterilebilir mi? İlk günlerde olan şu, ordu bunun için hazır değildi. Kimse bir şey bilmiyordu. Siz Filistin Kurtuluş Örgütü'ne terörist diyorsunuz. Ama şöyle düşünelim, siz 1948'de yani İsrail Devleti kurulmadan önce bölgede çeşitli tetiş eylemleri düzenlemiştiniz. efendim, biz asla sivilleri öldürmedik. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Peres bu konuda bir şey bilmediğini söylüyor. Ama bu konuda birçok şey bilen binlerce İsrail askerinden sadece birisi... ...1948'de Diveyama adlı Filistin köylü ele geçirirken yaptıklarını şöyle anlatıyor. 80-100 kadar erkek, kadın ve çocuk öldürülmüştü. Çocukları kafalarına sopalarla vurarak öldürüyorlardı. Her evden en az bir kişinin canına kıyılmıştı. Köylerde erkek ve kadınlar yiyecek ve su verilmeksizin evlere kapatılıyorlardı... Sonra da sabotajcılar gelip evleri havaya uçuruyorlardı. Bir kumandan bir ere emir vererek havaya uçurmak istediği bir evin içine iki kadın kapatmasını söyledi. Yeni doğmuş bir çocuğu olan Arap kadınına birkaç gün süreyle etraf temizlettirildikten sonra kadın ve çocuğu öldürüldü. Harika bir adam diye nitelenen iyi yetiştirilmiş iyi bir eğitim görmüş kumandanlar aşağılık katiller haline gelmişti. Soy kırımı ve yok etme metotlarını bilinçlice kullanıyorlardı. Onlara göre dünyada ne kadar az Filistinli kalırsa o kadar iyiydi. haber ajanslarının ısrarla üzerine gidip kasıtlı olarak adlandırdığı sadece Hristiyanlar ya da solcu Müslümanlar değil artık. Filistin'de İsrail askerlerinin kurşunlarına cevap veren karşı koyan. Ve direniyor Filistin. Yeni bir anlayış ve güçle. Artık Açlık ve sefaletin kol gezdiği mülteci kamplarından topyekun bir bilinç fışkırıyor. Bu bilinç çocukları ve gençleri başta olmak üzere tüm mazlum Filistinlilerin ruhlarını kavruyor ta derinden. Bu bilinç asırlardır değişmeyen mustazafların zulme kanlarıyla karşı koymasının bilincidir. Artık Filistin ve onun mazlum insanları fıtraklarına dönerek kavruyorlar iman silahlarını siyonist İsrail'in tepesinde sallanı veren zehirli bir kılıç oluyorlar hepsi. Bugün sapan ve taşlarla karşı koyuyorlar modern silahlara. Bugün ölüyorlar, işkence görüyorlar, vuruluyorlar. Ama bunun yarını da var. daha zafer'e kadar. <gülüyor> Bir Filistinli annenin dudaklarından fışkıran bir haykırmayla bakıyorlar geleceklerine. Çık buradan İsrail. Git buradan İsrail. Buralar bizim topraklarımız İsrail. Evimizde ne işin var? Evimizde ne işin var?